Günaydın. Dün güzel bir güne uyandı basın. 39 gün Suriye'de esir tutulan Bünyamin Aygün sonunda geri döndü. Bünyamin'in serbest bırakılması için mücadelenin içinde olan ve Change.org taksim Bünyamin Aygün adresinde bir imza kampanyası başlatan gazeteci Ahmet Hilmi Hacaloğlu da bu mutlu haberi imzacılarla şu mektupla paylaştı. Önce beni infaz edeceklerdi. Ancak hakkımda haberler çıktıkça casus değil gazeteci olduğumu anlaşıldı. Bu sözler serbest kalması için imza verdiğiniz Suriye'de kaçırılan gazeteci Bünyamin Aygün'ün Türkiye'ye girdikten sonra verdiği ilk mülakattan. Sizin hiç azımsanmayacak desteğiniz, sosyal medyada yürüttüğümüz kampanya ve bunun yansımaları Bünyamin Aygün'ün gazeteci olduğu gerçeğinin kaçıranların nezdinde de tescillenmesinde rol oynadığı aşikar. Desteğinize minnettarım. Hatırlayın Change.org'da başlayan kampanyanın ardından Bünyamin Aygün'ün tutsaklığı medyada daha görünür oldu. Geçtiğimiz hafta ortasında biz gazeteci meslektaşları altı dilde Bünyamin Aygün serbest bırakılsın ana fikirde bir video yaptık. Sosyal medyada dolaşıma soktuğumuz video Türkiye'de birçok televizyon kanalında gösterildi. Böylece sizin desteklerinizle ivme kazanan kampanya ülke gündeminde ön sıralarda yer buldu. Dün de gazeteci meslektaşlarının örgütlediği Bünyamin Aygün serbest bırakılsın inisiyatifi Galatasaray'dan tünele yürüdü. Aralarında sizden insanların da olduğu yüzlerce insan bu eylemle Bünyamin Aygün'e özgürlük talebini tüm dünyaya haykırdı. Aramızda Puset'te çocuklar da vardı. Seksenine merdiven dayamış emekli gazetecilerdi. Herkesin gözünde müthiş bir inanç vardı. Sonra karşımızda Toma ve Çevik Kuvvet Polisi'ni gördük. Evet polis başta yürüyüşe izin vermedi ancak İstanbul Valisi yaptığımız görüşme sonucunda barışçıl eylemimizi tescil ettirdik. Ve Bünyamin Aygün derhal serbest bırakılsın eylemimizi başta öngördüğümüz şekilde yürüyerek tamamladık. Eylem sonrası eve döndüğümde Anadolu Ajansı'nın Bünyamin Aygün serbest bırakıldığı haberi son dakika olarak önüme düştü. Sonra çokça İHA'nın temasları sonucu MIT görevlilerince getirildiği yazıldı. Hepsine teşekkürler. Ama Bünyamin Aygün'ün de önce beni edecek, infaz edeceklerdi ancak hakkımda haberler çıktıkça casus değil gazeteci olduğum anlaşıldı cümlesinde vurguladığı gibi sizin çabanızda en az adı geçen kurumlar kadar önemliydi. Tekrar teşekkürler. Bu kampanya bir kez daha göstermiştir ki bugünün dünyasında yurttaşların rolü büyüktür bir imza atmak ve o imzanın arkasında durmak önemlidir, anlamlıdır. Elbette bir imza ile dünyayı değiştiremeyiz ama dünyayı değiştirmek için bir adım atarız diyor Ahmet Hilmi Acaloğlu gazeteci. Şimdi arkeolojiye geçiyoruz. Sıradaki haberimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yönelik başlatılan bir imza kampanyasından Arkeolog İstihdam Platformu tarafından başlatılan kampanyanın talebi binlerce işsiz arkeoloğun istihdam sorununun çözüme ulaştırılması ve atama mağduriyetinin en kısa zamanda giderilmesi. Platform Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yönelik şu mektubu yazarak seslenmiş, arkeolog insanın dünya üzerinde görülmesinden Orta Çağ'a kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey su altı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koruyan ve farklı disiplinlerle çalışan bir bilim insanıdır. Bugüne kadar birçok medeniyete Ev sahipliği yapmış, arkeolojik miras konusunda büyük zenginliğe sahip Türkiye'de yeterince envanter çalışması yapılmamış olsa da kayıtlı 10.132 adet arkeolojik sit alanı ve 31 adet kentsel arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. Yeterince araştırma yapılması halinde sit rakamlarının çok daha fazla olacağı muhakkaktır. Sahibi olduğumuz arkeolojik miras göz önünde bulundurulduğunda mesleğini yapan arkeolog sayısı çok azdır. Öyle ki arkeologların özel sektörde iş bulmaları neredeyse imkansızken, kamu kurumlarına devlet tarafından yerleştirilmeyi bekleyen binlerce arkeologdan yok denecek kadar az bir kısmı yerleştirilebilmektedir. Kültürel mirasın korunması ile ilgili olarak ülkemizin ulusal ve uluslararası platformlarda sözleşme ve anlaşmalarla taahhüt altına aldığı koruma ilkesinin sağlanabilmesi için bu miras ortaya çıkaran arkeologların İstihdamlarının mutlak surette yeterli sayıya çıkartılması gerekmektedir. Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen arkeolog sayısının arttırılması, bununla birlikte farklı bakanlıklar, bakanlıklara bağlı birimler ve mahalli idarelerde yeterli sayıda arkeolog kadrosunun açılması gerekmektedir. Ayrıca kamuya alınan arkeolog sayısının ülkemizin arkeolojik miras zenginliği ve üniversitelerden her yıl mezun olan arkeolog sayısı göz önünde bulundurularak belirlenmesi önemli bir kriter olacaktır. Korunması gerekli pek çok kültürel mirasın gelecek kuşaklara sağlıklı bir biçimde aktarılması için bu konuyla ilgili ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılarak kamuda çalışan arkeolog sayısının arttırılmasını rica ederiz diyorlar kampanyayı başlatanlar. Ve son günlerde sıkça paylaşılan bir kampanya var sırada. Konusu Polonesköy Tabiat Park İmar Planı'nın iptali. Duygu Dönmez tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi İmar Planı'nın iptal edilmesi. Duygu diyor ki Polonezköy Tabiat Parkı'nın yapılaşmaya açacak imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıktı. Planla Polonezköy Tabiat Parkı'nın sınırı içinde kalan köy alanına Seyrek yoğunluklu konut, düşük yoğunluklu konut ve turizm konaklama alanı fonksiyonu getirildi. Beykoz, Polinesköy, köy yerleşik alanı 1 bölü 5000 ve 1 bölü 1000 ölçekli koruma amaçlı Nazım imar planları bakanlık tarafından 22 Kasım 2010 şahinde onaylandı. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde 26 Aralık 2013'te askıya çıkan planlara bir ay buluyunca itiraz edilebilecek planlar 24 Ocak günü askıdan inecek. Polonesköy Tabiat Parkı'nın sınırı içinde kalan köy alanını kapsayan yeni plan yürürlüğe girdikten sonra alana ilişkin tüm imar planı ve plan değişiklikleri geçersiz kalacak diyerek sorunu ve olası sonuçları dile getirerek planın iptalini talep ediyor. Kampanya kısa sürede bin imzayı aşmış durumda ve hızla yükselmeye devam ediyor. Son haberimize geldi sıra. Rıfat Okutan tarafından Sağlık Bakanlığı'na başlatılmış kampanyasının talebi epilepsi tedavisinde kullanılan keton ölçüm çubuklarının Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında alınması. Epilepsi günümüzde yaygınlaşan bir hastalık. Özellikle çocuklarımızda bu hastalık geçici hasarlar da bırakmaktadır. Ketojenik diyet adı verilen bir tedavi var. İzmir Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki özenli birçok. Çalışmayla devam etmekte. Birçok çocuğumuzun bu tedaviden olumlu sonuçlar aldığını görüyoruz. Ben de bu çocuklardan birinin babasıyım. Bu mucize diyetin aile bütçesinde biraz ağır gelebildiği durumlar var. Ketojenik diyet insan vücudunun enerji kaynağı olarak glikoz kullanan metabolizmasını epilepsi nöbetlerini kontrol etmek amacıyla yağ kullanan bir mekanizmaya değiştirmeye yarayan bir tedavi şekli. Bizler bu diyeti yaparken çocuklarımızın kan ölçümlerini evde kendimiz yapıyoruz Kanlarındaki şeker ve keton oranını ölçüyoruz belirli periyotlarla. Bir kutuda 10 adet ölçüm çubuğu var. Yeni diyete başlayanlarda da bir hafta bile dayanmıyor. Ancak piyasa fiyatları 66.67 lira yani 67 lira kadar artık KDV stoklarda bulunmadığı için de bu fiyatlar tabii daha da fazla olabiliyor. Bizim isteğimiz herkesin de desteğiyle ülkemizde yapılan bu mucize tedavi şeklinde destek olmanız ve bu keton çubuklarının aynı şeker ölçüm çubukları gibi Sigorta tarafından karşılanması diyerek talebini dile getirmiş Rıfat. Evet change.org'da değişim devam ediyor. Değişim rüzgarları sizinle olsun. Esenlikler.